Bismillahirrahmanirrahim. Kurumuz Recep ayı ve Regayet'in gerisi hazreti bu derimdir. Recep ayının ilk cuma gününe Regayet gerisi diyor? Türkiye'miz de buna kanilleniyor Türkiye'miz de. Recep ayının özelliği, ona bakalım inşallah. Daha önce de tene sorusunda ayların sayısı 12'dir. Allah'ın kitabı Allah katında. Minha erbatuhum bunun 4'ü Haram ayladır böyle. 4 ay Haram aylar. Hangi aylar ama? Kameri aylardır yani kameri aylar. İslami aylar. Yani Roman ayları değil. Hicri ayları değildir. Dört ay haram aylar deniyor. Yani muhterem hürmetli aylar. Bunlar zilkade, zilice, muharram ve acaba yıldırlar. Ramazan bitti mi şaval geliyor. Şavalden sonra zilkade başlıyor. Zilice, muharram üçlü beraber geliyorlar. Tekke Recep tek da Recep sonra bey ile Recep ayı. Recep tazim olunan değerli bir ayanamla geliyor Recep ayı. Bir de bunun özelliği üç aylarında başlangıcı oluyor. Üç aylar başlangıcı. Allah-u Celle'ye bazı mevlam Mekanları Rabbim bazen daha kutsal yapıyor. Bazı mekanları. Mesela Mekke-i Mükerreme, Kabe-i Muazzama, mi i Mübere, Beşik Aksa gibi bazı mekanlar Allah katında daha kutsal yerler. Bir de zaman olarak da bazı zamanlar da kutsal. Cuma günleri, Cuma geceleri, üç aylar bunlar ne dediği Allah katında kutsal zaman bilmi bunlara göre. Neden böyle? Devamlı bir hareket işliyor. Zaten. Hareket işliyor böyle. Canlılık, ciddelik böyle. Aynı zaman olsun, aynı mekanı olsun, insanların uyuşur insanların, biskineşir insanların da böyle. Bunlar ne oluyor bu gibi değerli kutsal zamanlar? Bir heyecan veriyor böyle. Hareket veriyor bunlar böyle. Yeni bir ruh ürüyor insanlara. İzindeli gel insanlar bunlara haber de ver. İşte herhangiyle bu akşam üç ayların başlangıcı olan Recep Ayı'nın Regaib Gecesi oluyor. Regaib, regibenin çoğulu, beni çoğulu çok röbet olunan, çok değerli bir şey anlamına geliyor. Böylece. Zaten her cuma gireyse değerli böyle. Üç yanımın başkanımın tabi ne oluyor bu? Allah katına adilmiş oluyor böyle. Bu gece Allah'ın kullarına insan lütfu çok bol oldu bu gece. Mevlam açıyor hazinesinin bu gece kullarına. yani Kim Allah'a yönelirse bu gece değbe ederse Rabbim Allah desteği ricaalığı eli boş dönme o gece. Ağaçlar Mevlam kula boş çığamadır. Boş çığamadır Mevlam mevlam. Ulu Aleyhisselam Recep Şehrullah. Recep ayı, Allah'ın ayı. Allah ayı hali. Yani dört aydan bir olduğu için Allah'ın ayı. Ve Şaban şehri. Şaban ayı, inim ayın diye Peygamberler <Gülüyor> Ve Ramazan, şehir ümmeti. Ramazan'da ümmetimin ayı buyuruyor muhtemelen. Hemen direkt Ramazan'a girilmiyor muhtemelen da bile... akşam namazı hariç... ...önce sünnet kuruluyor... ...farzdan önce. Farz çok kutsal farzlar. İlahi emir farzlar. Çok kutsal farzlar. Bu işe hemen farzlara girilmiyor. Önce sünnet kuruluyor. Yani beni ısırma. Bu haber alışma. Namazı mı tanıdık? Kişi dünyadan kopuyor... ...işlerinden kopuyor... ...sabuk kalkıyor hemen farza girse, farz, çok büyük bir damaz farza, kutsal ramaz var öyle. Bu iş böyle ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselat önce sünnetler böyle bir, o havaya alışma, ısırma anlamına geliyor. Şey. Ramazan da çok kutsal bir Ramazan ayı da onun kutsal, kutsiyeti anlatamaz mıdır? O kadar kutsal bir ay Ramazan ayı da hemen direkt Ramazan gelmiyor. Önce Cecevay geliyor böyle. Bu kapı. kapı Sonra Şaban'a geliyor. Bak, i̇ki ay ancak bir alıştırma. Ki insanlar alışsınlar. Tevbesinler, emezinsinler, namazı daviderek kutsunlar ve oruca alışsınlar. Yavaş oruca alışsınlar. Yavaş alışsın orca. oruca. Alıştırma Eğer bir insan bu iki ayı bir Şaban'ı boş geçirirse Ramazan'ın da boş yaşamadığı. Bu hikaye Ramazan'ın altyapısı ön hazır olmuş oluyor. Yine bu Aleyhisselam adetleri Recepşehir Azim'in Recep ayı çok azim bir aydır, büyük aydır. Yudaybullah fiil hasenat. Allah Celleşşah'ın Recep ayında sevapları muzaf kılıyor, katkak kılıyor, katlıyor bu ayda. Ne kadar bire 70 oluyor Her her ibadet bu ayda 1'e 70 bile bir yok. Kişi bir elem okudu, et karşılığı sevap olacak o İki yer namaz kıldı, ne abi 2'ye 70 140. Yani hesapta bu ayda uzaf olursa. Neden? Allah'ın cirevşler rahmeti ne geçtiği için muhteremler. Yani Mevla'yı kullanın, bağışlamak için muhterem kullanır. Hiç dinle. Şimdi mesela dinine sahip çocuklar kızar muhteremler. Bir hata eder, bir şey yapar çocuklar, kızar çocuğuna da böylece. E, tabii demek istemezse de, ne ister? Böyle bir sertven görülür, bir şey falan yapar, hareket yaparken ister böyle yani. Şey daralılır. Çünkü aman iş özülün çocuk var. Işte, i̇şte babacığım, anneciğim işte evde yapmayacağım. Özülesin. Rabbim de bu işi işte mutabile. Özümeden belirce. Meğer okulda ne yazmış mutlakendeler? İnsan denen varlık en kutsal varlık. Alemin meyvesi insan belirmedi. En son insan yaratıldı mutlakendeler. Akıllı varlık, bilinçli varlık, Allah'a emi denen muhatap kutsal bir varlık insanlar. Ne evde yakarım bu kulunu böylece? En büyük sanat insan insanın yaratılışı. Bütün hayvanlar ya eğilerek yürüyorlar ya sürüyerek yürüyen hayvanlar bu Bütün hayvanlar Tavuklar, kediler, kediler, böyle. Tavuklar, kediiler, hepsi hepsinin ne yapıyorlar? İki büküm yapıyorlar yani. Yılan sürüyüyor. İnsan iki anlı dik yürüyor Her hayvan yemli ağzına yiyor her hayvanı. Her ayağına ağzına yemeli. Gerçekten ağzına alıyor, ağzına yiyor, ayağına basıyor, yemeliler. İnsan ne yapıyor? İnsan en temiz yiyecekleri gıdaları. bunda insanın en temizini yiyor. Bunlar kabuğu söylüyor, yıkanıyor, temizleniyor, doğranıyor, pişiriliyor. Tabak konuyor, oturuyor sofrasına, kaşıkla ağzına bitiyor. Ne, ne? ne? ne? ne? Ya Hayvanlara bakalım mı? Gibi tanıdık hayvanlara falan. Zavallı hayvanlar mı böyle? Mesela köpekler, keller, çöp yıldırlarından ortadan böyle. Poşetlerden böyle. Hayvan kalkıyor sabahtan yeni bir şey yok. Gidiyor eve o feşitler onu kokluyor, bunu kokluyor, onu yürütüyor, bunu götürüyor böyle. Attıkları, çürümüşleri, kokuşmuşları yalnız. İnsan belan görüyor, Adem'in ikramı kıymet. Böyle bin adam, Şu halde mevlam insana böyle yaratmış mevlam kulunu, ne yapsın insi Allah kulunu mevlam atar mı adam? Yapmaz Ama adalet var mevlamımızın, zalimler var, cenin de lazım şu adam o da lazım bu şekilde. Mevlam ne istiyor kulundan? Özür dilemesi istiyor bu maktabın, özür dilemesi böyle. Yani tevbi istiğfar etme. Allah yönelme. Uyanma gafletten. Uyanmasın. Allah'ım sen Rabbi misin? Bakınca kul yanlış soğuklara girmiş. Çıkma soğuklara girmiş. Sonsuz yolları böyle. Haramlar, pislikler, şunlar bunlar böyle. Şirke falan bunlar böyle. Allah'ın kul gafil. Kul uyanacak bu icap. Bu Abi, bu güce ne yapmak lazım muhteremler? En büyük ibadet camide geçen vakit muhteremler. Yani biz elhamdülillah nasip olun muhteremler. Bu camide muhteremler Bir gün Peygamber Suri Aleyhisselam Cebrail Aleyhisselam'a Kardeşim Cebrail Sen insan olsaydın dünya yaşasaydın Ne yapardın? Nasıl geçirdin vaktini? Dedi ki, ya Muhammed İlahi Seyler. Mecrülü kalmayınca camiye çıkmazdı muhtemelen Camiler büyütü Allah'ın evi. Allah'a misafirle o camiye oturalar şey. arkadaşlar. dedi, camiye geçirdim buydu muhtemelen böyle. Elham nasip oldum muhtemelenler. Akşamı kurulduk. Yatsayaklar inşallah buradayız inşallah, sıkılıp burada inşallah inşallah muhtemelenler. Yani en büyük ibadet camide geçirin o vakit muhtemelen. Allah'ın işini alma, ayet okunma, adres okunma bu şekilde böyle, elhamdülillah. Recep ayında tabi da alışma gerekiyor, başlamak gerekiyor oruca. Recep ayında böyle. Tabii herkes sağlığına göre, sıhhatına göre, işine göre, e uzun da günler şimdi. Fakat boş geçirme gerekiyor, Ramazan'ın ön hazırlığı, orucada alışmak gerekiyor. Oruç gerekiyor. Ama efendim işte günlerde uzun ama işte bazen sıcak doluyor günü üzeri yanıyorsa yanıyorsa muhteremler Allah adil haşalı konu duymetle muhteremler? Mahşer var. Mahşer günü. Mahşer muhteremler. Kızın güneş altında. Hemen güneş tepide olacak. Beyini kaynayacak. Beyini kaynayacak Koku beyin kaydoldu. Cihede yanacak mı diye. Alış kokuşacak, bir sarkacak. Neden? Susuzluktan muhteyinler. Dünya da uğraştılar, inşallah orada muhteyinler onlar suya kanacak mı diye. Biraz okumuşlar bu konuda, uğraş ilgili inşallah acıbayında. Şu cihade ne ruh Genel bir akarsu var. Bir ırmak var. Yukarı Recep, onun adı Recep. Kusura da Recep'i yazıyor derler. Mesamıye Mircebe, dünya ortası Recep'den bir gün olsa bile, tutsa bile, Celle Teala Mizaki Nehri. Al okul oradan, o gün oradan su içmekte herhalde. Cemal'da En azından bir gün bir olsa. Tabii 3 olur, 5 olur artık. Her kim de yaşına göre işine göre, sağlığı göre biraz da tabi zorlamak da gerek tabii. Şimdi o süreci boyundaki amaç değil muhtemelenler, özür dileme Mevlam'dan. Yani kulun kendine gelme, uyanması kişinin uyanması gafletten kulundan. Gerçekten, eğer böyle geceler olmasa, kutsal uyarı olmasa bizlere İşimiz haram mı terimler kaldı Üç tane ejderha arasında üç ejderha düşman, bir dünya dünya terimler. Kimse dünyada kalıcı değil. Kimse dünyada malı yok mu terimler? Herkes kiracı mı terimler? Herkes kiracı, herkesin malı ödünç. Kimse bir şey getirmiyor terimler. Ölümün geleceği zaman belli değil, mekan belli değil. Ama her zaman insan ölebilir muhtemelen. Yazık insan diye anlatayım muhtemelen böyle. Yani dünyanın zineti, dünyanın süsü, zevkleri, artık kalibadırı beğenmeme, faiz beğenmeme, desen beğenmeme, halının desenini, kanepe desenini beğenmeme, kaşık, tabak beğenmeme, çeşitli şunlar bunlar. E dünya, dünya, dünya. Bir Evlilallah şöyle buyuruyor, küllü akilinin mevkülü bak. Küllü akilinin mevkülü. Her yiyeceği, onda da yeni olur. Her ye, yiye, yiyeceği, insanın insanı ise onun da yeni olur. be. Evet, insan her şeyi dünyada. Ama insan yenecek. Nereden? nazar Mezardan. Bak, nereden bak. Mezardan. Bak. Yani üç gün sonra o kişiye kışak bokusu müteremler insan korkar mı tadına Allahu ekdir. Çürüme başlamış her böcekten müteremler. Karıncalar şunlar, bunlar, içten dışına kadar yani. Ağzına girer, içine girer, dışına girerler böylece. Bir de kalbiniz katılaşır herhalde. Ne oldu meb Bir zamanlar doğdu. Şeynun ebeveynine, çocuğumuz doğdu elhamdülillah. O güzel aydın develer böyle. Sevindiler, şunu yaptılar yaptılar, hisler, şunlar, bunlar. Aman düz iki göz arası, dört bakıldı. Kucaktan kucaktan taşındı, yerde yer yürümedi. Derken çocuk oldu, genç oldu, şu derken bu derken, ölüm meleği karşısında dikili muhterimler, aldı verdi, atlı Üç ejderha bizi sarmış muhterim, üç ejderha. Biri dünya muhabbeti, dünya süslü, dünya, dünya ziyneti muhtemelen. Altıcı dünya böyle. İkincisi şeytan muhtemeler. Şeytanlar devam ediyor. Biz dünyaya böyle süslük kalırmaya çalışır. Üstüne nefsiyan mare, nefsimiz muhtemelen. Nefsiyan mare böyle. Gazap, şehvet, öfke, kin, onur, benli, büyü taslama, gururlanma, şunlar bunlar böyle benim varım demeye böyle. Vurma kırma, nefis mutlaka bunlar, nefis mutlaka bunlar. Bir şehvetinin köle olursa oluyor insanın, kölesi mutlaka. Koca beden, ruh, şere bir duygu mutlaka. bir şere duygusu duygu böyle böyle. Onun kölesi oluyor insan yazık oluyor insan mutlaka. Ruhtan da tabi olan mecbur oluyor mutlaka böyle. peşine git, erkekine peşine git mesela, kadın erkek, tabi farklı oluyor bunlar mutlaka bunlar böyle. Ne var? o şehvetin duygusunu tatmin etmek işi kötü adamlar. Allah tatmini uğraşmazlar. Nefis muhteremdir. İnsan bir kızar bir ülkeye gelir mesela bir kavşakta yok yol senin yol benim. Hiç yokken böyle iki çıkarlar bir başkalarınıma dik, dik kafalı şunlar bunla eken bir kavga mu ederler. bir silahla karşı buluyorlar. Buranın da cezaevine gitti. Karısı da ona gidip kaldı. Çünkü yetim kaldı buranın da. Cezaevinde. Ölen de zaten gitti. Boşa muhtemelen böyle. Nefis muhtemelen böyle. İnsan dünyaya insanı taptırır. Dünyaya muhtemelen böyle. Doymaz mı? Tatlı olamaz böyle? Yemek beğenmez. Her gün yemek kitabını karıştırır. Yeni bir şey yapalım bakalım. Ben. Yemek beğenmez. Ekmek beğenmez. Yemek en büyük insan peygamber meteleri üç gün peşi peşine ardi birileri duymadı mı meteleri? Kuru Yani katil yok mu Peygamber mi tekrar söyler? İnşallah İnşallah meteler, kapısı açık ama. Açık. Ve adam TB kabul ediyor muhtemelen. Açık TB kapısı. Kapanacak mı? Kapanacak meteler. E zaman. Güneş battan doğacak mıdır yemler? Üç gün güneş çıkmayacak hiç budur. Gece olacak üç gün hep gece olacak mıdır? Yıldızlar görüncek, güneş görünmeyecek. Üç gün böyle, üç gün üç gece. Ondan sonra güneş battan doğacak, ama o zaman ne olacak? Düzen değişecek, doğa bütün dengeleri bozulacak, hayat dolaşacak ve tebe kapısı kapanacak mıdır yemler? o alameti görün. Üç gün, üç gece mutluluk. Yalnız işte sabah namaza kalkanlar ondan bu fakir olacaklar. Sabah namaza kalkanlar mutluluk. Tabi karanlıkta kalkıyor sabah namazına. Evinde, camide namaz kılacaklar. Bakacaklar sağda e, güneşin doğması lazım. Ama her taraf zifiri karanlık. Yıldızlar meydanda. karanlık Bekleyecekler Akla gelecek ki? Eyvah, ayvah güneş batan dolacak Eve gelecekler, namaza kalkmamları kalkma çalışacaklar. Namaza kalkmayanları bey ev akını ki ama kalkın, bak güneş doğmuyor bugün. Kram alameti belirdi. Terukal kapanacak ama uyanamayacak, Uyanamayacaklar insan. Kâfi tadı Erandı lan aşırı andar, açtım bir komza şuan Bizim Bizimle buyuruyor bizim veliamız. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal amene. Ya ayyuhal amene, tubilallahi tevbeten nasuhame yapın. Ey müminler, ey müminler bu ya hitap büyük. Ey mümin uyarın. E, i̇man edenler, müminler Tûb-i Allah'ı Tevbe edenler. Allah'ı tevbe etmek, tevbe edin böyle. Ne diyor tevbe? Reci'an, reci'a. Yani geliyor. Allah a dönün. Allah dönün böyle. Dünyanın ve kopun, haramdan kopun, günahtan kopun, yaradan Mevla'ya dönün. O'dur Rabbil Alemin'le böyle. Ama nasıl tevbe? Nasıl an? Nasıl tevbesi ama. Artık geriye dönmemek üzere böyle. Allah dönüş Rabbimiz seni beraber dönmek muhtemelen bir evliya diyor muhtemelen ey gafil diyor bir de tebette onun tadının tat tebette tası değil ki diyor muhtemelen sahabe ikramdan bir zat vardır bir yeter kebi diye yani benim hep kabilesiz olduğu için kelbi deniyor. Adı Dihya. Cebur Harsim onu şehirde girdi Peygamber'e muhtemelen. Soralım tabii. Dihden kelbi. Bu büyük kabilenin reisi baş muhtemelenler. Ama Peygamber'e de karışı. O değil tabi Müslümanlar. Hatta zarar oluyor Müslümanlar tabii. Böyle bir insanın da. Fakat bir gece gönlüne İman nuru gelir gönlüne. İman nuru geldi zaten. Arada Medine'ye gelirdi. Ticaret amacı bir Medine'ye gelirdi. Müslümanları görüyordu. Rüşmanları görüyordu. Az çok sabahını duyuyordu. Ama iman etmiyordu Bir gece Rabbim izni gönlüne gece iman nuru geliyor. Bir öneriyor ki böyle Allah diye bağırması geliyor. Yanıyor böyle Allah derken o kadar zevk alıyor ki, zevk alıyor böyle. Hemen yola düşüyor, gece Medine'ye doğru veriyorlar. Tam sabahınca Kılıbıçlı Medine'nin menevveri mescitte, alca karanlık kapıdan biri göründü. Battılar, diyeter kelbi geliyor. Acı bir zarar yapmasın, bu saatte tabiret bu şekilde, bu karanlığa gelip de. Yani sahabeler önlem alıyorlar, bir şey olmasaydı Resulullah'a. Ama Cevher Selen gelip haber mı verenler? Ya Muhammed dedi Faruk Selen, dinle geliyor bak iman edecek yanıyor iş onu yanıyor işe tutuştu böyle yanır mı aşkullah yakar mı sana yakar mı bir şey gözükmüyordu yanar Allah diyorlar böyle işe girince devamıda esas açın bunayım yok başına geldi devamımız çıkar hırkasını müsteranda yere serdi. Ya çünkü halı yoktu mecliste. Halı yoktu yani. Topraktu yani. Dile ona hırkasını yere serdi. Otur buraya diye gel. Otur mu? O zaman aldı o EFT yüzüne birden sürdü. Diş çaktı. Yarışsın Allah. Ses çıkmadı Allah. Kışıl sesi. Yarışsın Allah. Benim şunu hocam. çabuk şunu hocam Yanıyor benim ula tut elime, tut elime ikili muhteşemler. Tut elime. Kulya, dihye. Söyle bakalım dedi böyle. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden avdühü ve resülühü. <gülüyor> Bunu Resulullah söyledi muhteşemler. Dihye söyledi. Cebraşlı muhteşemler o söyledi. Ve sahabeler cemaatın hepsi sahibem var. Evliya makamında, Ağaçlı makamında bunu hep söyleyince tabi mali bir hava oldu oradan böyle. Melekler şehrinli gökte. Hadır diniye bir cezbe geldi. Cezbe derler böyle. Ne de cezbe? cezbe? Aslında çekim, çekilme böyle. Yani ruhu Allah çekildi. Ruhu. Ruhu Allah'a dön, döndü. Döndü. Allah diye cezbeye kapıldı. Bak titren başladı böyle. Titren başladı böyle. Allah'a başladı. Ve ağlama başladı. Böyle ağlamak ki, böyle ağlamak ki Muhtemelenler, tatlip ağlamak der. Burayı yaşayan bilir Muhtemelenler. Biraz da dönüş yapanlar böyle. Yani gerçek anlamda artık geriye dönmemek ile böyle tam dönüş yapan, gönle uyananlar, bunlar Allah'a döner tebreti bu hali yaşar. Tabi bu sahibi onu, o kadar olmaz ama yaşar Muhtemelenler böyle bir gezbeye gelir, tüyleri böyle dikenlik olur böyle, aşk gelir böyle, yanlar muhtemelen böyle, ağlama gelir böyle. ağlar muhtemelen böyle, hiç ağlamak olur, ağlama, o gözeşe saklanıyor milletler bu muhtemelen böyle. Saklanıyor muhtemelen böyle. böyle. Sırafe geçerken, onu sebecek cehenneme, ateş sönecek bu böyle, onu geçtiğine muhtemelen böyle. O gözeşe muhtemelen böyle. Devanslarını, göğsünün su vazladı, kendine geldiği İşte Mevlam buyuruyor. Ey müminler, Mevlam yani hepiniz Mevlam buyuruyor. Ayet-i Hepiniz, ceman hepiniz. Allah dönün, tevbe edin. Tevbeni nasıl edin böyle? Mevla dönmek muhtemelen. <gülüyor> dönmek Mevla'ya böyle. Çıkma soğuklardan böyle. Her tür haramdan, yalandan, gıybetten, namazsızlıktan, içkiden, kumardan, boş konuşmadan, gevezelikten... Artık ne varsa muhtemeler? Kaldığı açık bahçe geziyorsa bunun hepsini tevbe edip Allah'a dönmek. Bunu evet. kul olmak muhtemeler. Dönmesin olacak. Yine dönecek ama yine dönecek. Yine dönecek muhtemeler. O kabre bırakılacak. Kabirden girecek muhtemeler. Kişi kefenini giyecek. O kar bırakılacak. Elen mahşere girene de mahşerle mahşe muhtemeler. Hesaba çekilecek şey kulun mu? mahşerinde. Şimdi günahın insanlar zararlarına bakalım. Dünyada, da, kabirde, mahşeratta günah zarına bakalım Günahlara böyle. Hadis-i şey, Tirmizî'ne sahip imamci hakimde. İla ezdebel abdu kul günah işlediği zamanla bir kul, bir günah işiyor, bir günah. Ne günah işliyor? Bir yalan söylüyor, bir harama bakıyor. Ee, kadının kızı başına altına açıyor bir şey yapıyor. Ee, bir namazı bırakıyor neyse böyle. Bir kul, bir gün eşlediği zaman nüküte fi kalbi, nüküte sevda e, onun kalbinde hemen siyah bir nokta oluşuyor kalbinde, gönlünde yani. Kalp, günün baş mantığında. Gönülün manevidir. Kalp içerisinde. Yani. Manevidir. Aynı şeklindedir bu. Parlatı yani yüzü. Nur gibidir. Kul günah işleyince Günah ile orantı olarak, günah küçük günahsa küçük bir nokta, büyük günahsa hiç kimse Allah korsunu fuhuşdur, namazı bırakmak ise büyük bir daire şeklinde, bunun gönlünde kalbinde bir siyah nokta oluşuyor. Feyin tabe sukle binha, hemen pişman oldu, ateş anladı böyle. Kendine geldi tam tebete böyle. İşçine nebere gel tebete. Su milha onu da siindir paratılır, paratılır. Yanlış şu orada da cemaatimiz lekeler hemen birdenbire çıkmaz ama o zaman. O lekelerin Mesela bir parlatma, bir mobilyi bile kiralarken bir sümeti olmuyor böyle. Ya bir şey yapısı böyle istiyorlar. Evdeki ee, bir lekeyi, lekeyi hemen çıkaramayıp ben böyle. Su ister, sabun ister, ister, yetişen ister, yani uğraşmak ister muhtemelen. Yani günah da, kul günah işler, esnaf esnafı Allah affetsin. Ee, bir soğuk süre olmaz mıhtemelen. Ama muhtemelen. Yani yani o anda gönlümüzü karın noktaya görebilecek muhtemelen ama göremiyoruz muhtemelen. Karan noktaya görebilecek o kalbimiz nasıl böyle karardığını kalbimizin, gönlümüzün doğasını kaybettiğini böyle gafete gittiğini bir görebilecek çıldırıyoruz muhtemelen böyle. Fakat ne böyle. Demek ki ne lazım tevbede bir aşk meşan mıhtemelen. Gayet az böyle. Yani vata olsa bir gün işleyince Allah der. Mecbidi ki. Bu temelde. fîn Allah korusun bir günah işledi. Tehbi etmedi. Hiçban olmadı. Tekrar günah işledi. E Başta günah işledi. Zade hatta te'azîm-i kalbi Ne olur kalbdeki karalar, notalar böyle çoğalar çoğalar. Bütün kalbini kaplar muhteremler. Kalp pararır. Biliyor bunlara? Hatemallah'a girer. Kalb mühürlendi. Yani kalp doldu artı bir şey kabullenmiyor. O anlamı yok. Kalp kararıyor. Kalp kararında ne olur? Yani gönül kararında ne olur? Doğasını kaybetmiş bu Ne olur? O gönül sahibi, o kalp sahibinde... ...hiç anlamlısı yere sıkıntı, stres... Gönüme darlığı, huzursuzluk, çabuk kızma, sinirlenme, öfkelenme, acelecilik. Bunlar başta muhteremeler. Ne kadar varlıklı olursa olsun, her imkana sahibi olsun ama evzinde, yuvasında huzur olmaz muhteremeler. Kendi içinde, kendi kendine huzur bulamaz muhteremeler. Mesela bakın nice ünlüler var, dünya çapında ünlüler var öyle. Diyorlar, sanatkarlar şunlar, bunlar anlatılır. Ünlü böyle. Dünya çapında. Her gün basında, mecmuada, televizyonda çıkıyor bunlar ve Ünlüler böyle. Hayranları, hayranları çok hayranları bunların böyle. Bu arada rolüca biraz gülümüşüyorlar orada Ama oradan çıkınca vallahi müdür muhteremler ne üzere gülüyor, karşılık çekil muhteremler kasıl suratlı böyle, asıl suratlı vardır. Sıkıntı, stres, kusuluk, göğün zarlı, buralık bursa, ablamı tebliğ Ne yapıyorlar? İçki, alkalmı tebliğ Bak, o alkalmı tebliğ eder. Alkanın biliyor ama artık mecbur kalıyor mu tebliğ eder. duasını getirirdi, getirir mu Haram işte işte, haram işte işleye Hem de güle güle ber, sanaerde haram işte işte ne oldu? Allah göğün tam duası getirirdi. Kalp tamamen karardı mı Teala? Kalp karar ne oldu? İşte sıkını, siythes, huzursuzlu, buralım darlık mı Teala? Sinirli halere gelecek. Filan gece kulübüne, filan yere, filan yere, filan lokantaya içi alkol mu Teala? oraya orayı bile Teala. Alkol evreiknesini bir ara başlayacağım onu. Alkol evreiknesini ama alkol o da tatmin oluyor zamanla Teala. Uyuşturucu diyor sen yani kendi kendini alıyor müstehcen ...keni kendi eroin işi mi kırma kendi muten der ya kendi kendini muten bak uyuşturucu uyuşturucu mu terleyecek uyuşturucu mu terleyecek alkolün alkol onu tatmin ediyor alkol berer onu tatmin ediyor muten işi öyle bunlar muten yapıyorlar böyle. o kadar ünlü dünya çapında... hayranları çok yani evinin sayrına girilemez o kadar lüks bir konfor içerisinde her imkanı sahip istedim Amerika'ya Avrupa'ya gider. Ama huzur... ...yok muhtemelen. Muhtemel. Demek ki bir insan dünyada günah işliyorsa... ...Allah okulunu kulunu dünyaya rahat muhteremler. Neden kul böyle sıkılacak ki? Allah'a dönmesi gerekiyor. Ama nasip olma dönemezse... işte muhteremler. <gülüyor> Gelin ölüme şimdi ölecekler. İnanmayan da ölü müsteriyimler, değil mi? İnanmayan o da ölüyor ama korkan da ölüyor, korkmadı ölüyor herkesi. O da ölecek müsteriyimler. Nereye gidecek? Kâbir, ne Kabir. olacak kabirde? Günahları yılan olacak, yılan günahı yılan müsteriyimler. Arısı geliyor, 99 dokusun yılan olacak bak. Doksun doku yılan hocam. Günahların şekline göre böyle. Dirli ufakta böyle, zihirli alınlar, az açmışlar. Sadece muhtemelenler. Bunları bizi göremiyor, fakat o mevta bunları görüyor, bunları ruha salıyor muhtemelenler. Şimdi bedenle olsa bu iş kolay, beden şürü gider. Ama ruh ölümsüz muhtemelen. Ruh ölümsüz böylece. Nasıl insan dünyada korkuyor? Mesela kişiye bir kara bir kovalar, havalar Azgın mükepek, kışın kaşar, oydu, bağırıyor muhtemelen böyle, böyle, bağırıyor böyle. Hanımı der, ne oluyor, ne olur böyle? Ay, mühlamı görürler mi benden muhtemelen Hatta bile mesela, çocuk bile bazen alıp korkup, korkup, böyle, aynı insanı konuşuyor, ne oldu, ne oldu yavrum böyle? İşte böyle kepek oluyor, Hani kepek, var mı muhtemelen? Vardı mı var muhtemelen? Ruhu görüyor böyle. Görüyor muhtemelen böyle. çok zarar, Allah korkutu. Vallahi zahı muhtemelen yani şu kısa dünya hayatı için kısa hayat mı? Kimler geldi dünya? Kimler gitti? Kimler durdular ya? Ünde geldi, krallı imparatorla geldi. Dünya sığmayanlar... dünya parlasamayanlar, o sabah meydanında kan dökenler, ...zulüm edenler... baskı yapanlar hala var taizan var Harama gidenler, fuhüştür, cinadır, kumarıdır. Oturdu kumar başında ...bütün dünge stres, sıkıntı. ...heyecanlı şaşırdı böyle. Kumara başında böyle. Sadık aç kaldı muhterem böyle Yani dünyalar sıkıntı... ...dünyalara karanlık muhteremler... ...dünyalara karanlık... ...onun için bakarsın, çabuk kızarlar... ...çabuk bunalırlar... ...her şey bu yüzyılların haklısını böyle. Bir de mezara girince... ...hemen yılanla... ...her günahı... ...yılan şekline dönüşüyor böyle. Her günahı bir düğene şekliyle... Her vakit namazı da o da yalan dönüşü kılmadığı namazları da yani böyle. Geliyor. Allah kozunu kalbeye girdi anda muhteremler böyle oluyor az Ben çocukumdan muhteremden, şunu yaptım. Sağ kocuğa imamında kuru okudum ondan böyle. Dizde okuyorsa ben böyle. ya olmak koyayım böyle. Elimiz suç kuru okuması ondan böyle. Yukarı çıkardım namazı sonra. Cemaat kama hoca yukarı çıkardı ve yavaş be Elhamdülillah illa Rabbiniz bera korkur beni. Birini gelir mesela cemaat az kınma hoca kalka bakar kim o? Cemaatten mesela bir de hava yapıyor. Diğeri ise kapayan. O gün Allah göze mi sen İslamı oturabilir. Bir cenaze oldu. Ondan cenaze omuza omuzaydı bile yoktu arabalar. Sağ cemaatinden yorgulara. Cihazı götürüldü. Kocam bana, sana gerametle bana. Çocukun tabi. Ben de gittim mutluluklarına. İki namazından sonra. Gittik oraya. Yazında Cihazı tabi demedildi. Mezarcı vardı. Ona köse derler, Köse derledi. Hiç sakalı çıkmamış kendisine böyle. Hadi köse derledi. Lakabı neyse böyle. Oturuk bir ağaçın altında. Oturuyor yani cemaat. Ben oturum tabi arada. Konuşurken biri sordu şimdi mezarcıya. Köse dedi, sen kaç yılda burada mezarlasın? Diye düşündü. 40 yılda geçti dedi böyle, burada emredin. Göre o, mezarda böyle. Peki yedi, 40 yılda beri hep mezarlasın diye, anında işte gücü iş, iş, mezarda. Burada bir şey gördün mü sen? Acayip bir şey gördün mü? Şeride böyle. Şey Çok öndü böyle. Çok şey gördüm böyle. Fazla konuşmazdım bu türüne böyle. Hep numaz karadığı orada böyle, böyle. boş zamanda. Oduksu vardı bu namaz karmışlar şey öyle böyle böyle... ...halde karışmayan... ...öyle bir insan böyle... ...Allah Allah'ın insan kişinin böylece... Böyle ...çok şey gördüm böyle... böyle. ...birisi ne etti... birini bakalım bir böyle... ...ne gördünün dedi... ...anlattı bakalım böyle... ...birini düşündü... ...anlattı muhtemelen... ...birini dedi... ...iki namazı kıldım bu dedi... ...bahtinle, cihazı... ...bir haber yok... ...çık dedim... ...gidim dedi... ...diyelim kapıyı... ...kirtiyor... ...tam çıkacak... Haber geliyor, elde bir kağıt, acele mezara kaz, bir kadıncağınca gelecek buraya. Geri dönüyor, soyundum dedi, bitirme dedi, tek başına tabii mezara kazı acele. nasıl olduğu için acele kazıyor, çok yoruluyor. Tam dedi mezarla kazın bitirdim dedi, aldım köyde beş kere çekildim. Bahtım dedi, bir deve karavanı geliyor, kovma deve böyle, sıralabe geliyorlar böyle. Etar gibi duvar insan boyunca de aşağı kuru duvar böyle ama develer duor aşağı şey giriyorlar böyle Allah Allah vermiş böyle küre sapına ne bak Allah Allah ha, deve nasıl çıkıyor buradan böyle böyle baltı baltı dedi. öndeki bir deve bunu kazı mezarın başına geliyor İki kişi olmuyor iki taraf iki tane küfe varmış böyle bağlı böyle küme bini boşaltıyor bağlıyor. Türkiye başaltıyı yine bağlıyor. Yine derkabına e gidiyorlar böyle. Merak ettim diyor. Ay ne başalttım mezara. Bir baltayı bir yıgılamıyor der. Yalan der böyle. O adam böyle. Üç yıl kadar. Üç yıllar böyle. Onları görünce o kadar korkuyor. Hayatı duranıyor, çöküyor şöyle. Yani böyle çöküyor kalıyor oradan. Tam ona bakıyor, yanına geliyorlar. Bir kadın ölmüş. Çelekmeni de koymuşlar. Öyle bir tipte bir kadın getiriyorlar. Şimdi cemaati görünce buna bir yüre geliyor. Bir saat gelir kendisine. Bu da kalkıyor. Bakın ne yapacak bunlar değil. Yılanlar bakın ne yapacak böyle diyor. Tabi bunu görmüyor muhtemelen. Yedi de kadının mezarı. Aile hepsi önüsüne muhtemelen. Ve yemin ettin muhtemelen. Vallahi dedi böyle dedi böyle. Kadın dedi mezarı konduğu gibi kadına böyle, Hepsi böyle, böyle sonlara böyle Kadın başla bağırmayı. Oh, Aa hadi başla diye. Ha kimse duyamadı anlatacağım ben. O yüzden de işin zor mu O kabire girmemeye çare yok mu? Hiç yok mu Etrafında özel bir koruma gücü olsa da fayda olmaz selamlar ya. Kimse koruyamıyor selamlar böyle ya. Çünkü falan olmuyor kesin orada böyle. O alem başka alem. İşte bir insan dünyada, Allah korusun, tevbesi giderse dünyada. Tevbesi giderse dünyanın kişi, aynı yolda gidiyor böyle, içkiye devam, kumana devam, fuşa devam, namazda devam, abdestiye naman Kişi böyle, o yolda gidiyor böyle giderse, tevbesi giderse, Allah korusun, zaten dünyası da sıkıntılı geçti, dar geçti, husus geçti dünyası, kalbinde yıkılıyorlar, azaltma derler. Sonra bir mahşer var, kişi kabrin kalkacak, mahşere toprağı Her günah, her günah, ...günahıyla orantı olarak kap para bir kovguş şekilde... mezarına konacak yani, Hepsi ziremler. Her şey böyle evler. Kulumcuk böyle. Ben size emrettiğim neyse kulumun öyle namazını. Tabi bir küük, hepsi emadı. Kulum neyse sen başını örtmedi kız. Kadın neyse erkenin başını ben sana buyurmadım her başına erken böyle. Ben senin Rabbin değil miyim? Tabi seçse kurtar. Her güna kuracak bu törenler. Tabi sevabı az, çok ne olacak sevabı az varsa bile yetersiz kurtar. Kurtar, kurtar, kurtar mı yok yani. İki zebali bekliyor ama. iki zebali. Dağ gibi. Kuş Kur, ama böyle. Bir şey böyle. Kuduhu Hakullüğü, <gülüyor> thema cehime sallığı, tutunurlar. Kurae elekrek şey buyuna, esesine, atman cenen o zaman. Allah kutsun. Böyle ayaktan zincir, böyle sürüklerini sürüklerine, demişti bu sonra Sonrul onun günahı atılacak kendi günahları. Benim biliyorum, veku <gülüyor> nasıl hizare? Veku de nasıl el bak? onun yakacak malzemesi nedir? insan ve taput taşlarıdır. İnsanın kendi günahı yakacak, orada günah dönüşecektir. Böyle şey berberken günahlarımın Namaz kum, haram haraşmış değil mi? Yapmışsa berge, onun yakacakları mutlaka diğer mutlarda, yani diğer sonsuz bir alim berber, sonu yok. yok berber yan yan yan berber. Ateşi karar olacak. Ve kırmızı ışık vermeyecek. Kararlı. Kap karar. Deri yanmış mesela. Dişler sürütmüş. Yüzü bütün meydana çıkmıyor. Böyle. Yağlar eriyor böyle. irinler akıyor. gayya var. Ateşten sıcak buharı yakıyor insanları. Zebaniler var. Cehennem köpekleri var. diyeveler gibi. İnsana saldırıyorlar. Cehennem yılanlar ve şiralar insanlara saldırıyorlar. Kimse bir şey görmüyorlar. Nefsi nefsi böyle. Bir menü düşman herkesi Yandım Allahım, yandım. Kurtar Allahım, yok mu Teala? Yalıyorlar Malikye, başımı ele Ne oldu Allah yapar? Ölümersin, Ölümersin, Ölüm, versin, ölüm versin. diyorlar Teala. Ölüm işiyor, Ölüm Teala. Her ölüm razılar, Ölüm yok mu Teala? Yama Teala. Vela bürestim, vela vela yahya. Sümelley mutfiha vela yahya, yahya, lay mutfiha, ölüm yok mu? Ölüm yok mu Ölüm razı, ölüm yok mu Teala? İşte muhteremler, tabi bunun karşısında cennet var muhteremler. Demek ki insan dünyada kına işlerse, dünyası da kara kara Huzursuzsun Huzursuz, muhterem huzur böyle. Kadın açı saçı geziyor, erkeği başka yollaya geziyor, eve gelirler, suratı açık muhteremler böyle. O bir şeyler olan ters gelir, onun tersler, onun tersler, ağabeyin köpek gibi saldırırlar muhteremler. Teben tabi şatır var. Tövbe'nin de muhtemelerinde. Tövbe'nin şatırı var. <gülüyor> Tövbe ve istiğfar denir. Tövbe istiğfar. Tövbe dönüş. Allah dönüş. Allah dönme. Bir zat vardır. Mâlebin din hazretleri diye. Mâlebin dinar. Tebii tabiinden kendisi. Bu zamanda şurtaymış. Yani askeri polisler. Gönlük mesulmuş böylece. Namazını alacak kılarmış. Bunun bir kusuru da içki içermiş. Şarap, içermiştirmiştir. şarap içermiştirmiştir. Kişi O dönemde de var böyle. Namazını alacak kılarmış. Fakat şarap içermiş. Şarap muhterem. Gizli olsa içim muhterem. Evleniyor. Bunun bir kızı oluyor. Kızı da, çok babacı oluyor kızı da. Hep babasının kucağında. Babacığım, babacığım, babacığım, babacığım. Kızı böyle iki yaş tarafa falan geliyor. Ya dört yaşında da iki var. Kızı geliyor. Daha kapıda eve girerken babasına koşarmıyor. Yani Boyna sarılırmış. Onu alıp öpe severmiş. Ama kız hastalandı bu sefer. Yavrusa hastalandı, eyvah. Tabi o günün koşullarında gereken tedavi yapmak kalktılar, ama eceli geldemi, tedavi sekmürtene bende. Bunun yalnız ateşleniyor, yanıyor ateş içerisinde, ölüyor mu Bu diyanç yıkıl, diyanç yıkıl, diyanç muhtemel, diyanç karar verdi bende. İştenade bende, Allah isen aşağı bende. Niye aldı bunu diye bende? Ama hemşiy gelmiyor tabi. Yıkanıyor, hamazı kullanıyor, bedene gömüliyor. Bedolan geliyor eve, eve geliyor, içeri giriyor. Yok, ev dar, dünya kararmış... Bir tek yavrusu vermişti gönlüne, o da gitti. Artık işten halinde, ne yap çıldıracak... Biraz alkol alayım alkol, belki de birazcık kavam gene gelebilirler. Oturuyor, tam alkol olacak. Altına kızı geliyor. O da yanında oynamış o şaraparken tabii ki. Kızı yok böyle. Kızın hayali göreyince gözüne atıyor kadehi. Döküyor mu şarabı da tepsi edeyim öyle. İbride kırıyor atıyor. başı Başlıyor ağlamaya. Ağlamaya başlıyor. İslah'ın haline başlıyor. Ağlarken uykuya dalıyor. Uykuya dalıyor. Rüya görüyor şu hatıra bak. Rab'a gösterecek mi, Rüyada oynayacak bu hatıra. Ona şeref bir göründür o kızın ölmesi. Bu işte hayır oldu aslında böyle. Rüyasında kendini mahşerde görüyor. Mahşerde kendini görüyor. Kabirden kalkmış, mahşere yeri, izdiham, kalabalık böyle. İnsan, cin, melek, hayvan hepsi bir arada böyle. Güneş tepeden yakıyor, yakıyor böyle. Herkes terlemiş, terlemiş böyle. Diller sarpmış böyle, ciğer kurmuş böyle. Nefsi nefsi böyle. Oradayken bakıyor İki tane zamanı bunu almaya geliyorlar. ona anda kaçıyor şimdi. Tabii orada kaçamayacak ama rüyada... ...kaçıyor böyle. Böyle kaçıyor, kaçıyor, kaçıyor. Önüne şey çıkıyor. Şöyle ateşle duman karıştırıyor. Bir şey çıkıyor. Yolunu değiştiriyor. Başıyla kaçıyor. Ama hızlı koşuyor böyle. Hızlı koşuyor. Birdenbire kendini cehennemin kıyısı buluyor. Cehennemin kıyısı böyle. Bir geri bakıyor... Ve o ünlü cehennem. Cehennem yer altında yer al böyle. Cehennem infrak ediyor, pastıyor, atıyor, saçıyor. O aleviler yakıyor etrafını. Bu cehennemi görünce unutuyor, sebanleştiriyor. İba diyor bakıp, çıldıracak anında korkusundan. Bir ses geliyor. Malik diyorlar, cehennemin başı melek. O bağırıyor. Bu adı Malik. Ya Malik, geri dön, geri. Senin isminin bende yok diyor böyle, bak. Senin isminin bende yok diyor böyle. Sen geri dön. Seçtim yok bende. 21 lira burası. İksi yok burada. İksi der. Murat böyle bir geri dönüyor bakıyor. Zabana gitmişler. Cehennem kurtulunca bir yaşlı birine görevi. bir pir Çok yaşlı fakat deri kemik zayıf böyle. Oturmuş zor konuşuyor böyle. Ona gelip sürünce böyle. Ne oldu amca dedi ne oldu beni kurtar. Bak burada cehennem burada. Cehennem beni koruyorlar. Ne olur yardım et. Bak ah yavrum ah. Ben çok yaşlıyım yavrum. Zayıfım, çok zayıfım ben diyor. Ben çok zayıfım yavrum diyor. Hayal katma halim yok. Ben seni nasıl kurtarayım diyorlar. Yavruyu olmamıyor diye. Nereye gideyim diyor. O gösteriyor yeşil kapı. O gösteriyor mesela. Bu tarafa gidiyor böyle. O da yeşil kapıyı. Neyse bakıyor. Yeşil bir kapı görüyor. E bu tarafa görünmüyor. Bir kapı. Görün işi bir kapı. İçeriden çok güzel nurlu bir koku geliyor. Kapıyı vuruyor. Bir çocuk açıyor kapıyı böyle. Meğer orada çocuklar oynuyorlardı böyle. Mahşerde, halkı hesabı görürken. Öğrenden sabil oynuyorlardı böyle. İşliler görülmüşler. Ama hepsi akıllı, bilinçli. Oyunuyorlar kendi aralarında. Amca ne maddi onlar. Benim de kızım öldü az önce. Buraya geldi mi o? İsmi şu, geldi, geldi, geldi diyorlar. kız çağırıyorlar. Hemen kızı koşarlar geliyor, sarılıyor anlatıyor sarılıyor. Ona sarılıyor. Kızım yavrum diyor, ben çok korkuyorum yavrum, çok korkuyorum yavrum diyor. Diyorlar baba, ah yavrum diyor, işte zamanında benim peşimde koştar diye işte cehenneme anlatıyor bu şey bunları böylece. Kızım diyor, kızım ben çok korkuyorum diyor. Ne oldu baba, böyle böyle diyor böyle. Babacığım diyor, tabi olduğu için diyor. Yani şu an ağır gelmiş diyor. Onun için kolabiz yabancı var diyor. Kızı bir yaşlı dediği gördün diyor. Çok zayıf. O kim diyor? O senin imanın değil muhtemelen. İmanın var. İnancın var. Ama çok zayıf. O seni kurtarabilirsin diyor. Hem uyanıyor anda muhtemelen. Hem uyanıyor. Başı alamaya. Hemen giriyor, Banyoya giriyor, Güzel bir atı alıyor. Bu saat çıkıyor. İki kez katr namazı kılıyor. Sünnetdir o sahabe. İki teb namazını kılıyor. Secde kapanıyor başı alabaya. Allah'ım. Gel yani seyret Allah'ım. Ben şey kulun Allah'ım. O mesela kaçtım Allah'ım. Başıyla kaçtım böylece. Allah'ım sana döndüm Allah'ım. Sana kapına geldim Allah'ım. Sana sığındım Allah'ım. Beni yani kul olarak kabul et. tat yani ta ta taleme Sara bu zamanla büyük evliyolmuş zamanla büyük evliye olmuş şey benim bu şekilde demek ki tövbe Allah dönüş mudur Allah dönüş gelecek açık mı getiniyor önce kapanacak bu terendlar bak bir şartı var biri bu böylece önce günahtan korkma günah terk etme evet başa açık yine devam edecek başlığı esnağı esnağı çekeyim 10-20 kere. E olur mu sende mi ya? Evdeki lavamın borusu patlamış. Lavamın patlamış ağzından. İçeri su sızdırıyor, Pislik sızdırıyor. Ne kadar silçik o pis suyu arkadan geliyor ama önce gerekiyor. Önce boruyu tamir yaparsın. Pislik kesme gerekiyor senden. Önceden ne geliyor? Günardan kopma. Acım geziyor tam gelmiş neye kadar ama inşallah tebe edecek ama yarına bırakmayacak bu öyle bir insan böyle gitmese tevbe etse Allah kurtarır örtülmeye karar verecek, örtünecek Neşşevi namazı kılmıyor mu namaz kılmaya karar edecek. Allah verecek Allah'a sen verecek ne günah varsa ondan kopacak ikincisi günah işinden kaçacak yani günah işlediği yerlerde kendini koruyamıyorsa oradan kaçacak. İş yeri, çevresi, evi, arkadaşları onların mutlaka kopması gerekiyor. Onlarla bir yerde olursa onlarla gene eski gibi samimi olursa yine onların durumu düşer. Kopmak gerekiyor. yeni bir cemaate ulaşması gerekiyor. Yenisinde yani böyle. Üçüncüsü de gerekiyor muhtemelen. Üçüncüsü de artık günü işlememeye az mı cihet kas vermek böyle. Yani kesin kararlılık. Artık kesin de günü işlememeyeceğim. Buna gerekir bu şekilde. Bir gün Hazreti Bevlizade Bevlizade Harunuşat'ın kardeşi muhtemelen der. Harunuşat Osman zamanın hükümdarı. Abbas döneminin en para döneminde hükümetler kendisi. Karışı da mevzup. Allah yolunda bir insan böylece. Bir gün bakıyorlar. Hızlı bir yerden geliyor. Hızlı bir geliyor. Tabi alay etmek için suyuyorlar. Nereye gireceksin bir Cehenneme gittim. ona geliyorum. Ne yapmak istin cehenneme? Ateşi almaya gittim. Aldın mı? Alamadım. Neye? Buradan götürmem lazım. Şöyle Buna burada. Buradan götürmem lazım. Cevabı da. Yani insan elinde buraya götüreceği ateşi var. Bu yüzden bir kopmak gerekiyor. Böyle kesin karar olma gerekiyor. Bir anı gerekiyor. Sonra tevbe namazın mı? İki katı namazı kılmak gerekiyor böyle. Bu sünnettir tevbe namazı kılmak. Oturuyor bir anısa böyle. Ağlamak biraz. Pişman olmak. içinin yanması. insan gene kahretmez bu tevbe. Yani günahları düşününce, günahları düşününce kişi kendine böyle kahretmeli pişman olmalı. Niçin ben bunu yaptım böyle. Kahretmeni insan böylece. Sonra tabi en azıbı azim diye en azıbı yetmişse ben tebisi veririm Mevlamıza. Kelimeyi tebidi getirir. Mevlamızın yağları muhtemelen bu şekilde böylece. Aldığı yoluna girdi mi kul, o anda kul da hemen değişim alır, hemen o zaman. Ağlında mı sen böyle? Yani kul tam kesin böyle kararlı belama, ama. Kesin kararlı. Artık başımı açmayacağım. Bitfakir namazını bırakmayacağım. Artıkir almayacağım. Harama bakmayacağım. diyor sana gitmeyeceğim çalkı yerlere. Tam böyle kesin karar verdiği anda böyle teybih etti mi? Teybih kıldı mı? tebrik kabul oldu mu? Kul ve kendi o anda fark eder. Hemen. Nasıl fark eder muhtemelen? Hemen gönlüyle kararlı gider. Kalpteki karar var nokta var yandan kar karal zulmata gider antemler. Kalbele bir açılır... anne gibi olur böyle. ...kul bir kendine gelir anlamda. ...kul kendine gelir. Aa, yani kul asıl yapısına, üzüne, ruhuna dönüyor böyle. Kul böyle. Kul kendine gelir, şey bir rahatlanır böyle. Kul bir böyle. Hatta melekler onunla musabber melekler gelirler. O anda melek ederse bir titrer böyle böyle derim. Bir zaman de bir titrer tüyler diken onu tüyler muhtemelen böyle. Onda sonra böyle Melek onu muhabbet ederler. Sıfat arkası da melek sıfat Böyle tüyler diken diken onu bir okula bir sevilir bir cezbe muhtemelen böyle. Bir kendine gir rahatlığa Sonra gece o gece başka olur. Işte o gece başka olur. Yani e, o gece var o gece ilk gece muhtemelen. Yani, tevbe gece böyle güzel rüyalar görür. Güzel rüyalar, görür. hafif hafif rüyalar görür. Yeşillikleri görür, yüksek dağları görür, uçunu görür vatanda. Güzel güzel rüyalar görür. İyi Allah'ın salih kullarını görmeye başlar kendisi. E hep böyle Allah demesi işine gelir böyle. Nemi zamanlarda böyle Allah, Allah diye uyanır. Artık aldığı ruhsal zevk onu haramdan korumadırmış. Allah cemaatimiz Örmeden önce elimizde fırsat var muhteşemler. Bunu kullanırsa yerinde, vakti yani geçti mi, yapıp, bunu kullanırsa yerinde Ali, elhamdülillah dünyada rahat, dünyada huzur, dünyada kişi böyle sakinleşir, öfke kızmaz, sinir sistemi fazla olmaz. Neden? Gönül huzur bulur, gönülün doğasına kavuşur, gönül ruhsallaşır gönül, nurlanır gönülü böyle. Hafirler gönülü böyle namazdan zevk almaya başlar camiden, sohbetten zevk almaya başlar, kuandan zevk almaya başlar, Allah yolundan zevk almaya başlar hep bu yolları arar. arar dünyası rahatlar ölümü onun için bir baram olur onun için bir arıf ölümü ölümü böyle bir baram, tören eder böyle melattereki ehli olarak gelir ölüm halinde kable girer cenneti bir bahçe kullanmış cenneti bir bahçe ne der Allah niye daha önce almanı sebep edin şahıman gibi? Ne işe kim yararın derim bunlarda? Yer işe yok ruh. Karlı gece yok, soğuk yok, yemek içme yok, duvar diyor yok böylece. Toplananlar rulalar iyi gezmiyor toplantılar kendi aralarında iyi e, orada mutlaka kabirde. Orası bir aile mutlaka. Berber zahire mutlaka. Onlar görebilecek mutlaka böyle. Görebilecek onlar etbelle. Toplana bir yeri büyük yararında. Böyle geliyorlar böyle. onlar böylece. Konuşuyorlar, sohbeciyorlar, kora okuyorlar muhtemelen böyle. Kora okuyorlar muhtemelen böyle. İnşallah kora okuyorlar böyle. Onda alemi yaşıyorlar mı böyle. Yani kalkınca da elhamdülillah yerleri cennet ve cemal olan muhtemelen böyle. Bu gece muhtemelen inşallah bir de ölümde var, ölümde mi muhtemelen? Muhtemelen onları muhtemelen böyle. Böyle gecelerde ondan benim izin veriyor muhtemelen. Gidin dolaşıp bakalım ya Evlere gelirler bunlar. Evlere gelirler bunlara böylece. Eve gelirler. Bekliyorlar <gülüyor> bir şey onlara daha mutluyorlar böyle. Ne kadar götürürsek kendini yanında... ...ama yine istemişim mutluyorlar böyle. şey böyle. Mesela ince, bir işte, girenler edince okuyabilirse bir bir Yasir Şerif'i bilenler. Ama ara harfi yatınca olmaz. Günaha giriyor insanı hatırlar. Haram olur mu böyle. Çünkü har değişiyor. Onda. Harika harika ama bozuyor Allah'a böyle. Ters mana geliyor böyle... Dine çıkar insanlara okur muhtemelen. Yani Olmaz atınca böyle. Biliyorsa Yasun okur böyle. Evde bilen bir varsa o okur dinlerle bunu bilmiyorsa. Fatih okur 7 mesela. 11 bir ı Şerif okur. E, Sabaş-ı getiriyor bunları okur. Binini okur bunları derler. <gülüyor> ya Rabbi Allah'ım sen bunlara kabul eder. Der. Kusur aferin Allah'ım der. E bağışlar bunları. Teygamberimize diğer teygamberlere sahibi evlilere bağışlar. Yakında ismen sayarımlar muhtemelen. Onlarla, onlara bağışladın der. Bu onlara ulaşıyor muhtemelen. Meala'm inşallah bu barat regölcüsünü tek bir yüz mühtemelen hayırlı İslam aleminin hayırlısı inşallah <gülüyor> muhtemelen. İslam'ın işe yılı doğruca yakın inşallah Git, cebile, böyle böyle. İlahi kadar Fatiha.